Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar Oktay benim en sevdiğim tarz müzikte yabancı müzik senin? Ee, ben de yabancı müziği çok seviyorum. O zaman niye anlaşacağız demektir. <gülüyor> <gülüyor> Keyifler olsun sevgi dinleyiciler. 24 Mart 2015 Salı sabahına bir kez daha günaydın. Benim gibi bir yabancı müzik hayranı Oktay Demirci birlikte. Oktay genelde sen araba da alakasettiğini dediğin için soruyorum. Evet. E, kasetlerin yabancı müzik mi yerli müzik mi? Kasetlerimin e, çoğunu e, yabancı müzik, e, kadın ve erkek şarkıcıların söyledikleri e, yabancı müzik kasetlerim var. Geniş bir yer evet, fazla. Şey, o zaman teşekkür bunu. ederim. E, pek çok yabancı müzik söyleyen şarkıcının e, bende kasetleri e, olmak üzere. Üç tane de CD'm var. <gülüyor> Teşekkür yabancı ederim. Müzik. Ben yabancı müziği daha çok seviyorum gerçekten. Sen de yabancı müzikçisin değil mi? Yani ne tarz müzik seviyorsun dediklerinde. Yabancı müzik. Yabancı müzik hatta böyle tişörtlerin falan var. <gülüyor> yabancı bir kuru kafa var. Altında yabancı müzik çalıyor falan. Ha öyle tişörtler mi var? Yani yabancı müziğin bende tişörtleri de var. Yabancı, yabancı müziği hayranıyım yani. Ha yabancı müziği anlatan. Kuru kafa bir tanesinde böyle bir tane araba var altta. La, yabancı müzik yapıyor. İşte sevdiğiniz dinleyiciler görüyorsunuz. E, yabancı müzikte daha ben de ilk defa duyuyorum tişörtler olduğunu. E, yabancı müzikte daha e, yenilikleri açık bir e, durum söz konusu. Hani din bunu yapayım ya bu tişört yapayım. Yaz geliyor yeni tişörtüm yok. Ya bu yabancı. Kendime. <gülüyor> Çok güzel fikirmiş. Evet e, sevgili dinleyiciler günaydın. Keyifler ee, olsun. Keyifler olsun. Keyifler ola diyoruz. 24 Mart 2015 Salı. Kaba bir hesapla e, dünden hatırladığımız kadarıyla bugün e, ayın 24'ü. E, dışarıda güneşli bir hava olacağı benzer. 13 derecelere kadar çıkacak. Şu anda 5-6. Yavaş yavaş yükseliyor. Cuma günü 19 dereceyi görüyoruz. Bundan sonra da onun altına inmemeyi taahhüt ediyoruz. Nasıl ediyoruz? Ee, Yürekten ediyoruz. Bir arkadaşımız daha vardı onu merak edenler olabilir. Fahir Önç, Tevfik Hı -hı. Fahir Önç diye geçer. Ee, Dün Bülent Arınç'tan lafları yedikten sonra bugün yayıda gelmeyi iptal etti son dakikada. Ama şunu da söyleyelim modern sabahlar parsel parseldir. Bu parselde olmaması ilerleyen dakikalarda burada olmayacağı anlamına Gelmez. Parsel Yoruz. Lüpen diyoruz ve Fahir önce dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa yani işte geldi. Yani kapıyı vurarak şey yaptım. Son dakikada tekmeyle. Var dakika dakika. da, da öyle anılarımız. <gülüyor> Bir tweet atarsın diye düşünmüştüm ben önce. Ya tweet atayım mı atmayayım mı yoksa gideyim mi diye düşündüm. En iyisi gitmek dedim ya yüz yüze. Bu meseleyi dedim yüz yüze konuşup hallederiz. Şey de yapabilirdim bizim seviyemizle inmezdim mesela. Evet. Ha, o da olabilirdi ya. Ve hmm. dava açabilirdin. Davam açayım? Ya da simit alabilirdi Tamamen hmm. alakasız gelirken. Ay vallahi aklımdan da müptelası oldu mu Hem davamıza da güzel bir şey olmuş olurdu. dava Bir olurdu. Bilmem öyle bunları konuşma... Öyle, <gülüyor> öyle konuşmak, şey konuşmak gerekiyor doğru. Davamız davamız diyeceğim ben. Tamam okey. Ben gideyim açayım mı yoksa mahkemeler kaçta açılıyor? Sen simitçiye git istersen mahkeme. Oradan da ben Eğer mahkemeye giderim. Eğer gidesin varsa yani. Yoksa simitçiye giderim oradan da mahkemeye geçin Ben dava sürüm sürüm sürümdüreceğim sizi. <gülüyor> Vallahi yapacağım bunu. Ben orada dava derken yani davamız anlamında söylüyorum. Yani dava, o da dava, o da dava. Sen duruşma açma. Duruşmaya gitme anlamında Böyle zaten duruşma açma. O dava değil. Açıldı mı? Ben bir dava açacağım de da. böyle tabii açılmaz. İstersen da. simit almayabilirsin ve bunu davamız için yaptım diyebilirsin. 8'e 8 esir, bütün simitleri 8 Haziran'da alacağız diyebilirsin. Tamam Bunların abi. Bunların hepsinin gideri var yani fair. Ya yani bırak. bu esprileri yapıyorsunuz ama be benim içim kan ağlıyor hakikaten. Niye abi? yani böyle böyle bir şey olması. Yani i̇nsanlar birbirine Böyle şeyler e, söylerken ben kenarda oturup da çekirdek yerek bunları izleyebilecek yapıda bir insanayım çünkü evde çekirdek yok ben yani dün çok üzüldüm. Abi ben de. Hakikaten de, çok üzüldüm Evde çekirdek yok diye yok. mi? Yok evet. Yani. İnsanın yani ben, her an bir yanında acil bir durumda bulunması gereken şeyler. Vallahi o çekirdek şeyini koyacaksın abi. Tadalamayınca da insan üzülüyor. Ben kabak da mı hakikaten. Ege, kabak da yok. Tadalamayınca falan deyince buradan gözünüz. Kabak da mı yoktu kabak? Kabak diyor. Kabak bunda bak kabak olmaz o çünkü olmaz ya. bu çok heyecanlı o kabak Karpuz o çekirdeği bile yerim ben. Ye sen ye muhterem ben yeme demiyorum ama onun siniri, yani siniri stres değil. O zevklenmeden onun basısını ayarlayamazsın. O kabaklar hep böyle kabuklarıyla eğilir. E bugüne kadar antrenman yapmadın mı sen? Ya yaptım muhterem Basısı de. hangi çekirdekte ne kadar bası uygulayacağına çalışmadın olay mı? Olay çok hararetli. Olayın o hararetine kabak çekirdeği gitmez. Bu direkt bir din. Bu adamın deyimiyle çiğdemlik bir hadise. Değil mi üstadım? Benim kafam o kadar durdu ki ben çünkü rüyamda ben galiba... Sen neyi düşünüyorsun? Bir iki dakikadır falan biz konuştuklar falan düşünüyor bir, herhalde neydi? evde kabak çekirdeği var mı yok mu Hayır. onu düşünüyor. Ben bir rüya gerçek şey gördüm. Benim rüyalım sakin çok sıkıcı ya. Ege sakin Estağfurullah. ol. Estağfurullah. En son başka bir marka çekirdek yiyorduk. <Gülüyor> ve bu, niye bu markayı aldık? Çünkü bu marka güzelmiş diye konuştuğumuzu hatırladım. Çünkü öyle başka bir marka çekirdek bilmiyorum ben. Geçelim, kaç fışlamalı, eve, eve fo fışlamalı foşeti olan mı? E, fışlamalı foşeti olan hepsinin var. <gülüyor> foşet dedin ben iyice şimdiliyorum. Foşet var ya. Onu böyle fermuarlı foşeti olan bir marka var. Halk Yok ya. Rüyamda değil, böyle tık tık tık yapıyorsun birleştiriyorsun, birleştiriyorsun hava almasını da engelliyor. İşte şey tit tit tit titli. Rüyamda olmayan bir marka çekirdek de yedi de bunun üstüne şey konuşacağım. Hocam döneceğim bir dakika, evet, bir dakika. Bir, bir dakika. marka mı var harbiden? Evet abi var öyle. Şaka yapıyorsun. yapıyorsun. Yiyorsun. Mesela hepsini yemek zorunda değilsin. Ben şu Onu, anda şaşkınlıktan dilimi Bir kısmını yiyorsun sonra tekrar fış fış fış diye böyle Benim bir aldığım bir şey yok. Benimkinde fış fış fış katlama yapma gerekiyor. katlamalı değil. O Bu Birbirine geçmeli diyorsun. geçmeli. Sen ne diyordun neydi? marka vardı. Hangi Bence Oktay'da rüya gördü ama o gerçekten rüya arasında geçişi sağlıyor mu ya? Olur mu? Öyle. Yok Katlaması varmış da adam geliyormuş, deyip sana şey yapıyormuş kenarda. O markanın telefonu varmış 444 çekirdek diye. Geliyormuş çekirde böyle eline şey yapıyormuş. Bırakıyorlar. ...içlerini bırakıyorlar. bırakıyor bırakıyormuş. Sırf onu yiyormuş. Oho. Oktay Bey. İçini zaten biz zevkini alamayız. Tabii canım onun Onun çıtlatması Yemin ediyorum sanki böyle şey patlatırmışsın ya böyle hani. Sen işte, biraz daha atlasıyorsun şey da şimdi boğazına kaçar diye korkuyorsun. Yarın öbür gün ciddiye ciddi içini yetiştirmeye çalışacaksın çocuğa. O derece diyorsun. Ve de Sen benim bir eksiklik yaşamıyorsun biliyor musun? Bir tanesini bile çiğnemesen de o çitleme zaten sana tat veriyor. Bu şey patlatma gibi o şeyler var ya <gülüyor> paket poşet. Evet poşet. aynı onda ne, bir şey ne, ne, Böyle havalı şey oluyor ya poşet pıt pıt köpük, pıt köpük değil balonlu. Bunu patlangaçlı, patlangaçlı poşet. Patlangaçlı poşet. Patlangaçlı poşet diye. Sen bana bir şeyler söyledin göre mi? Hayal, hayal gerçeği, bilmem ne diyorsun. Hayalle gerçeği ayır dediğim. Ben sana yani. o paketlerden 10 12 tane 8 Haziran'da buraya getireceğim, stüdyoya Peki o zaman göreceğiz. O zamana kadar ben seni şimdiden mahkeme vereyim de <gülüyor> o zamana, zamana kadar. kadar Fahri mahcup etmemek için, Fahri ihanet etmemek adına getirmeyeceğim. Susuyorsun yani. Susuyorum o zamana kadar. O zaman sevgili dinleyiciler herkes sussun. James Arthur konuşsun biraz da. impassable Radyo Today. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar ya, Fiyafiyan oyunculara devam ediyoruz sevgili sanat severler. Modern Sabahlar'dan hepinizde bir kez daha günaydın. Buyursunlar efendim. Parsel parsel Modern Sabahlar devam ediyor. Buyurun Fahir Bey. Ya, estağfurullah yani Oktay Bey siz varken bize laf mı düşer ya? 8.31 itibariyle herhangi bir... E, bir sağlıklı hareket etmedi şey. değil mi? Yok bakayım. Yani Açıldı. böyle bir bu suç duyurusudur falan filan diye öyle yo. bir şey gelmedi değil mi? Yok yok ya yo, ya yo, ya ya ya da saat 9'da açılıyordur. 12 saat oldu herhalde. 12 saat geçti bile Oktay. 9'da açılıyordur ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Ofisler Vay. saat 9'da açılıyordur. Ne bileyim ya başka İsveç'te, bir açıklaması yok. İsveç'te yaşadın da dün geldiğin gibi bahsediyorsun. 9'dan önce bir şey olmaz falan. Ya sabah gibi. gazetesi okumuş gibi daha <gülüyor> yaşıyor. <gülüyor> Türkiye'de İsveç'te yaşama konforunu istiyorsanız <gülüyor> daha ucuzu var yani. <gülüyor> Doğru gitmeye, gelmeye gerek yok. Buyurun efendim. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda? Mamut dönüyor. Mamut dedi. Şey gibi mi yapıyorlar? nelerler o meşhur dinozorlu film neydi ya Jurassic Park'taki espriyle mi yapıyorlar mamut genlerini fillerle birleştirip öyle bir numaralar mı okuyalım efendim Okuyorum. bu Kuzey kutup evet, bölgesinde oturur. bulunan mamut fosilleri ne biliyorsunuz biliyorsunuz canım hem de cillop gibi fosil bul şey buldular fosillenmez artık yani şey buldular olduğu gibi buldular. Tam tam buldular değil mi? Vallahi karkas de... buldular yani. Karkas karkas. <gülüyor> mamut bonfile, antrikot falan değil. Derin tamam. dondurucu da yemin ediyorum 3.000 sene, 5.000 sene, 10.000 sene kalmış gibi buldular. Mamut acaba olsaydı yenir miydi ya? Oktay ne güzel söylüyorsun. Mamut da bana... yeniyor mu? Fil yeniyor. Bazı yerlerde yiyorlar. Vallahi mamut da yenir herhalde ya. Şimdi mamut antrikot falan dediniz. Mamut bonfile bo... dediniz. Vallahi mamutun bonf... de büyük olur yani mamutun mamut turizolo böyle bakmamızda esas hayvanlık mı bilmiyorum yani de bir mamut bakayım evet hayvanlık oktay 14 dna 15 örneğin. kişilik falan sofra düşünün hortum gelecek oraya ay ege ya. fil hortum. kaç tane bonfile çıkarmamız ay çok ayıp ya filleri ben hiç böyle görmedim hiç o gözle bakmadım evet, lütfen sonra da öyle bakmıyorum filen inek denen hayvanı da çok seviyorum hem yemesini hem hayvan olarak da seviyorum yani Tatlı tatlı bakıyor insana. Ya inek minek değil ya. Sinsilik bizde tabii. Tabii, tabii canım. Ah yani. canım benim keselim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bir de mamut yok ya dünya üzerinde. Ha. O yüzden yani pahalıdır. Fil hakkında böyle konuşunca kötü hissediyoruz da, da mamutta da niyeyse. Konuş arkasından zaten ne olacak? 14 DNA örneğini başarıyla fil genomuna eklemiş Harvard Üniversitesi'nden bilim insanları. Ee, hayvanın soğuğa karşı dayanıklı olmasını sağlayan genlere odaklandık demiş ha. Profesör George Church Mamutun esprisi soğukta takılan fil olması mı? E tabii canım kıllı mıllı bir şeydi yani normalde filde öyle bir şey görmezsin Tek çok Mammut... kıllı hayvanlar ama soğuğa dayanıklı değil hayır. yani filin kıllısını düşün filin kıllısını bence zaten file şeyde yani işte bu yani Ice Age'de o mamut'un o kadar sempatik olmasının sebebi saçlarının olması e tabi canım kıllı mıllı ama bir de güzel al... seslendirmenin etkisinde tabi şey şüphesiz ya. ki Alip Oyrazoğlu <gülüyor> Sen bir şey seslendirsen orada neyi seslendirsin? Vallahi ben herhalde şeyi e, seslendirmek isterdim. O çok tatlı. O onda değil de Ayşe işte değil de Ayşe işte diyorum canım. Ayşe işte seslendirsem, seslendirsem neyi seslendiririm? Ayşe işte ben şey sana var Kaplanı falan olursana gider. Kaplan da Haluk Bilginer ya onu da kolay yapamazsın ya. Yani Hepsinin giderdi zaten ediyorum. canım. E, hep yani evet o olursan... zayıflardan birini falan. En komik şey kim seslendiriyor? Sit Yekta Kopa. Yekta Kopa mı? Onu da yapamazsın. O da çok. Aa, onu ben ta talimim. Buna akopan coşturuyor canım. Evet ya, ona, Onu, kıy ona kıyamayız. Canım. Ona kıyamayız. Hiçbirine kıyamamamız lazım o zaman. Malik bir günde kıyılabilir. <gülüyor> Oktay Bey. Malik bir günde kıyılabilir yani şeyler. Kıyamam. Bir günde olan gelecek yarım saat sonra. Valla Oktay Bey. Yazılıyor. Otuz beş tane kiminlerde şey hamlayacağını Oktay <gülüyor> Bey. Ve bir klonlamada 1890'da e, dünyanın en büyük ağacı unvanını alabilecekken 1890'da kesilen Amerika'da 4000 yıllık Sekoya ağacı. Ama o sekoyalar Üzerinde zaten yanlı duran ağaçta 3500 yıllıktır yani bu sekoyaların Ege'sinde 500 ömrü uzun. Be, ömrü uzun diye de 500 yıl var arada ya. olsun canım bu sekoyalar iyi zaten. Ya. Sen heavy kat... ever 500 yıllık ağaç. Ee, zeytinim var benim. Zeytin var. Bir senesini doldurdum İyi eyvallah. Sardunyan var. Sardunya var 10 senelik. Gelsin senilik sekoya değil. biraz sardunya klonlatsa mı? kaç saksı doldurdum ben ondan. Öyle klonlama değil. Laboratuvar ortamında. Bunun laboratuvar ortamı ne olacak? Ortamlara <gülüyor> beni pek sokmuyorlar ya. Sen gönder ya bunlar benim sardunyalarım. 10 sene önceki sardunyalarım bazıları öldü diyor. Bak boyu 30 katlı bir bina kadar yükselen bu sekoya ağacının klonu İngiltere'ye dikilecekmiş. Hı hı. Ee, o yüzden bir mamut genlerinin file çakılması ve sekoya ağacının dikim, klonlanmasıyla... Dikim şenlikleri. Ağaç dikim şenlikleri mi var İngiltere'de? Bugün şenlendik insanoğlu Aman. olarak. Şimdi mamutu özür dilerim ama... Fil mamut genini fil geniyle karıştırmada bir espri var mı sizce? Var tabii. O delilik yani ya? tabii ki evet mamutu yeniden dünyaya döndürmek için ama şeyi yapmıyorlar mı ya? Sincapla kartalı karıştırma falan gibi şeyler. Geçin bazısını karıştırabiliyorsun, bazısını karışa sen dedin şeftirlik gibi bir şey yapmaya çalışıyorsun. Heh, i̇şte onu yapmıyorlar ama. Şeftaliyle eriği birleştirelim, şeftirlik olsun. İri iri olsun. Mesela dalayla e, kuzuyu karıştırsalar. Kuzudana Çünkü karışık. koyun eti biraz kokuyor ya. Evet kuzu dana karışıyor. ne kadar yumuşak ve lezzetli bir et. Dananın etinin Sertliğini kokusuzluğunu alır. kuzunun etinin yumuşaklığıyla birleştirsen mesela. Bakayım. Nereden buluyorsun bu soruları ya? İzmir'de Mahmut mu deniyor Mahmut'a? <gülüyor> Allah öyle olsaydı herhalde Ege bölgesinde Mahmut. <gülüyor> Mahmut mu? Hayır şimdi Mahmut <gülüyor> Öyle bir şey değil. Bence biraz değişik şeyleri karıştırsınlar. Ya artık 21. yüzyıldayız ya. Hala aynı hayvanlar. Egeciğim karıştırmasınlar. Hala Bırak, öyle hayvanlar. Ya. Sen sıkılmalı mı floramızdan hayvanlardan ya? Ya sen gördün bir kedi köpekle sen ha, evet. hayatı geçirirsen bir olur. Bir sokaklarda böyle bir değişik bir hayvanlar dolaşsa. E, Mahmut mesela işte. Egzotik bölgeye götürelim seni. Arabayı çizer Kib ezer. Ama kibar mutlu diye düşün. Yani kent yaşamına alışmış bir bir ya da birkaç mamut. Serbest gezen mamutlar mı? Serbest gezen ve gezerken de çevresine zarar vermeyen mamutlar. Mesela o... bir züccaciye dükkanına giriyor. Dikkat et bak. Hiçbir <gülüyor> şey fil değil. Dokunmuyor. Mamut alıyor bir vazosunu. Kasada Ödemesini ödüyor. Ediyor, hediye paketi sarıyor, sarıyor ve çıkıyor. Değiştirme kartını içine koyuyor ve çıkıyor. Bir başka mamut arkadaşının doğum gününde hediye götürüyor anladığım <gülüyor> kadarıyla. Ya da ev görmesine. Habire nesli <gülüyor> tükenen hayvanlardan bahsediyoruz. Yeni nesil, yeni sürüm hayvanlar hiç yok. Yeni bilim adamları. Şöyle ağır... bir hayvan geliştirdiler. Yap 3-5 tanesini laboratuvarda, ondan sonra sal ortamlarına kendileri üresin. Zaten kalırsa bizimdir, kalmazsa hiç bizim olmamış. Peki evet. tutmadı dedim. mesela tavşanın sevimliliğiyle maymunun oyunculuğunu birleştirsem bembeyaz, şakacı, tüylü tüylü bir hayvan, ısırmayan şey yapmayan, ne kadar güzel olur Ve ya. Ne sigara içmeyen. Kulakları var. E, gözünde şu an Ama yani, tepede sallanan kulaklarla oradan oraya atlıyor bembeyaz böyle yumuşacık. Sevdiriyor kendini. Canım sen de tavşanı direkt beyaza çaldın. Var öyle bir sürü beyaz maymun da var yani. Ama onların dişleri falan böyle yine yırtıcı. Bir de özelliklerini bilmiyoruz ki. Yani mamutu da ben tanımak isterim doğrusu. Yani mesela pek çok hayvanın... Sen şimdi değişik hayvanlardan şey yapıyorsun da, merak ediyorsun da... Mamutun bir... Mesela filin duygusal hayvan olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Evet doğru. Büyük düşündüğünü ve büyük büyük, büyük sonuçlar gördüm. verdiğini biliyoruz. Eyvallah. Büyük resme bakar. evet biliyoruz. Doğru mu? Biliyorsun. Doğru abi. Devenin mesela unutmadığını biliyoruz. Evet. Hı -hı. İyi ve kötü anılarını biriktiriyor. <gülüyor> zaman... Anılar biriktiriyor. Genel... Bir açıklaması var evet. Genelde kötü anıları biriktirdiği bilinir ama iyi anıları da biriktiriyor. Tükürdüğünü de biliyoruz devenin. Tükürdüğünü yaladığını evet. da biliyoruz ama. Onu da biliyoruz. Yani. Onu da biliyor. Yani çok... <gülüyor> Onları çok iyi biliyor. Suratına ve adamın sıfatına tükürür. Mamutlarla ilgili bir şey bilmiyoruz. Nasıl bir mesela tilkinin Kurnaz olduğu bize Empoze edildi. Doğru evet, mu? Doğru. doğru. Eşeğin inadı. Değil mi? Katırın, Mesela eşek katır yaratılırken eşeğin inadını biraz daha katmerli bir şekilde evet. koydular bunu. Benim e, düşüncem şimdi bu Mamut'tan bir tane yapacaklar. Bütün Mamut'un karakterini o karaktere yükleyecekler. Yani uzaylılar beni alsa mesela insanoğlu diyecekler biraz simbıldır. Ondan sonra işte maç sevmez falan gibi bir şey yani doğru örnek olmam. Kaç tane mamut lazım? En söyleyeceğini Önce şuna. önce bir mamut yapar sonra aynıından bir tane daha yapıp ondan sonra haydi bakalım sistemin e derler. Zaten öyle derler. değil mi? Bir şey üretmeye başla. Önce bir taneyle ile proto, proto mamut. Ondan sonra promo promomut. promo mamut. Promo Küçük mamama. küçük zarttan çıkıyor. Onu. Yılbaşına hoş geldiniz. Ondan sonrasında yani. devam edeceksin. Ondan sonra mamut üretme çiftlikleri. Büyük proje. Egecin büyük düşün Vallahi çok güzel olacak. Yani olsun tabi Mamut olsun Hem eskileri koruyalım hem de bir iki tane her sene yeni bir hayvan Nasıl telefonlar daha bire yeni bir şeyler çıkıyor Anladım anladım yani kesmiyor seni Yani Daha uçan yani. atımız yok O evet o en büyük şey Bütün efsanelerde var ki ben eskiden olduğuna inanıyorum kesin Ne o uçan, uçan at. At. Ona ne Ya daha de hadi uçan at tamam Pegasus muydu uçan at Pegasus uçan at unicorn boynuzlar Boynuzlar evet yani mesela benim hayalim Pegasus'la Unicorn'u birleştirmek. Hem boynuzlu hem kanatlı at yapmak. E şey yapmak. de var o birleşmiş. Yarısı, yarısı adam, yarısı at olan. Evet o da yok. Hadi tamam insan konusunda deneyelim. Ya deniz kızı yok. Deniz kızı daha bunun ötesinde var mı arkadaş? Bence de vardır deniz kızı bilmiyoruz. Ki. Onu bilemiyoruz doğru söylüyorsun. Varsa da 3-5 tane kaldı maalesef. Doğayı koruyamadığımız için deniz doğayı kızlarımız. değil kızlarımızı da koruyamadık. Unicorn'larımız öldü gitti. Uçan unicorn yalnız şey çok, çok tehlikeli bir hayvan. Tehlikeli boynuzu takılır oraya buraya. Zaten ben bir filmde... Hayvan da ediştim. yabancısı çünkü onun. Tabii. Yani. Tabii Bir filmde şey vardı. Bir tane adam böyle sipariş hayvan yapıyordu. Hı. Şey diyordu. Ya çok istediler bu Pegasus'tan da imkanı yok kardeşim diyordu. Yani şey aerodinamik olarak çok zor diyordu. Ama ben illa uçsun demiyorum. Yanda kanadı olsun atın, yeter onun asaleti yeter diyor. Tavuk gibi, tavuk gibi Evet aynı. Ama böyle güzel beyaz kanatları olsa. Böyle şahlandığı zaman ayağa kalktığında Heh. kanatları. Bir rüzgar estirse falan illa uçmasına gerek yok. Bir rüzgar estirse diyor ya Ankara'nın dört bir tarafına <gülüyor> Pegasus'ları koyarak Ankara'mızı serinletme projesinde belediye başkan adayımız Ege Kayacak. Her kapıya iki tane Pegasus koy. Çok güzel olur. Bir geliş yoluna bir... Gidişünü, şu şeyde parklarda falan pek polisler dolarsa, güven vermez. Hem güven hem asalet. E kanadın üstüne nasıl açacak onu? Ha bir de bindirmez ki. Bindirmez. Bak sen diyorsun ki yani hem. Ha, ya bindirme gelinden iki tane iki kaşık daha fazla koysun onu hem diyorsun şey olsun kanalın çırpsın diyorsun Kanada hem adamı olsun, üstüne koyuyorsun hem, o evet, adam... şehri serinletsin diyorsun hem de güvenlik şehri şey olsun diyorsun şehri serinletme o kadar değil canım etrafını şöyle bir toz uçursun ama e Pegasus e, geldi dedirsin e yani. etrafını olursa ya yani, sen bir tane iki tane için binlerce Pegasus düşün Ankara'nın bütün giriş kapılarına koymuşun oralar ne hep kanal kanal dediğim böyle şey boğaz o boğazlardan atıyorum Konya yolunda bir basıyor oradan Konya yolundan aşağı doğru. Oradan Aşli'ye kadar Öbür tarafta gidiyorsun Eskişehir yolunda Orada bir çırpıyor Bahçeli'ye kadar Öbür tarafta gidiyorsun Samsun yolunda bir çırpıyor Siteler kadar. Siteler'e kadar Yani dolayısıyla Ankara'mız Feraklık içerisinde güzel bir yaz sezonunu Geçirir Ben buradan biyoloji bölümündeki genç arkadaşlarıma Sesleniyorum Orada gen, gen çalışmaları yapanlara sesleniyorum bir at gene bulmak çok zor değildir. En güzel kanatlı hayvan ne? Akvabonun mı büyük kanatları? Kartalın mı büyük? Şey... Kartalın galiba. Hayır bence şey olsun. Mesela kaz tüyü falan da kullanılıyor ya. O... Evet doğru. Pegasus yani, tüyünden yastıklar yapılsın. Pegasus yapısı. tüyünden yastıklar yaptım Oktay. <gülüyor> Pegasus tüyünden Ya da yarasa ay, kanatlı bilindim. bir at. O da çok güzel olabilir. Ay içim bulandı valla İbrahim Bey ediyorum. demiş ki mamut etini düdüklüde 2,5-3 saat haşlayınca lokum gibi çıkar demiş ama düdüklü Çıkardı. de haşlasan öyle bundan 2500 sene önce yazdığı bir tweet anca zamanımıza e, ve programımıza ulaştı. ayakkabılarını koysun İbrahim Bey iki buçuk saat yemin ediyorum üstüne sarımsaklı yoğurdunu, <gülüyor> yoğurdunu koyduktan hı. sonra üstüne bir tereyağı gezdirsin afiyet olsun yedikçe beni alsın mamut dinozor mu dedin sen Ege? bu Yo. ne dediğini biliyor mu bu arsız çocuk değil şu anda mamut bildiğin memeli Memeli de memeli memeli de memeli Memeli de memeli de memeli de memeli, de memeli İki memeli, memeli türküsüyle sizi uğurluyoruz sevgili O zaman biraz rakenrol ardından reklamlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Atı Burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler, Esprilerimiz şakalarımız hizmetinizde buyursunlar Amerika'da gelecek yıl başkanlık seçimleri ne yapılacak? İfa edilecek İfa edilecek dedi Ege Oktay Altına imza atıyorum? Evet yapılacak doğru devam ediyoruz. Amerikan haber ajansı Reuters bu nedenle Başkan Obama'nın popülerliğini ölçmek için bir anket yaptı. Ankette Obama'ya destek 46'da kaldı. Buna karşılık House of Cards dizisinde Amerika Başkanı Frank <gülüyor> Underwood karakterini canlandıran Kevin Spacey'ye destekse 57. Başkan Frank Yardım... Underwood iyi başkan değil ama ya niye Amerikan halkı olmuş? Hastası olmuş, hastası olmuş. İşte bakıyor konuşuyor ya. Bakıyor konuşuyor. Halka yani, doğru konuşuyor. bakıyor yani. konuşuyor. Obama da öyle şey göremez. Göreme. Doğru. Yemin ediyorum bakıyor, var ya. Yani. Bakıyor konuşuyor. Herkes ona tav oluyor. Bir onunla tav oldular. Aslında Claire'e de biraz tav oldular. Öyle bir first lady de istiyor galiba Amerikan halkı artık. Biz first lady'ye bakarız demiş Amerikan halkı. He, ba bakarım demiş first lady'ye bakarım başkanımı demiş ona göre seçerim demiş. Başkan da olmayabilir yani dediğin Vallahi Spacey. Valla koysun peşi. Peşi. Belli, ben... belli de değil başkan mücaniyet olmayabilir. Tabi adaylık şeyleri açıklanmadı daha. Açıklanmadı belli olmaz. altından girer üstünden çıkar bir şekilde halleder. Ben daha mı popülenmiş öyle... yani Obama'dan? Ha? Obama'dan daha mı popüler? Baya %57 Oktay daha ne diyeyim sana ya? Netflix o... mucizesi o zaman o ya. Obama'da yaptırsın Netflix'e dizisini Nasıl bak Andrew Doğru. kitap yazdırıyor Evet abi O da Netflix dizisi yaptırsın Ama bir tane Ama sen bütün spoiler veriyorsun Ne olacak canım Netflix dizisi yaptırmasının neresi spoiler ki, Kitap yazdırıyor diyorsun Yani şimdi heyecanla bekliyorlardı insanlar Hayda nereden çıktı bu kitap yazdırma işi Doğru. oldu tamam neyse ya bu şey yaparsınız diye dedim yani kısa kısa ben size biraz bilgi vereyim o zaman kadar maça bunda... gidiyor şeye gidiyor dün yeğeninin maçına gitmiş o e mu onu gördünüz mü şey diyorlar ya Amerika'da bir daha seçilmeyecek başkan topal ördük artık yatış şu anda o havaya çoktan girdi galiba o ya son iki sene yatış diyorlar <gülüyor> e neyin o zaman araştırmasını yapıyor bu Bunlar, e da, bunlar da buradan para kazanıyor faal Ne yapayım yani, bir araştırma fay. yaptırayım. Zaten gelecek sene çıkmış bir gazetesinden verdin haberini. No, o Posta gazetesinden Posta gazetesi verdim. verdi ona 200 lira para aldı işte mesela. E, Bitti gitti yani araştırma. O bu yani. sağlık reformu fikrini kimin verdiğini biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Frank değil mi? Underwood. Cık, değil. O değil mi? O. TB, fahir. TB, TB. ağzımı yıkamaya gidiyorum biraz ara vereceğim. Onu herkes araştırsın. Ondan sonra tekrar biz ne gelirelim. yapacak acaba o Bir de genç yani. Ger Konu konuşma. Konuşanı gördünüz mü siz son haline Ay hakikaten. Kaç yıl olduk Clinton'ın? 15 sene geçti. Bill Clinton mı? Bill Clinton. Bill Clinton ne yapıyor şimdi? Konuşmacı olarak gidiyor değil mi oraya buraya? İşte Amerika'ya istihdam yaratacak projelerimiz var falan filan diye konuşuyor. Ya tekrar onun o kadar 3 dönem kuralı yok mu? Ara verdi baya bir şey oldu falanlar filanlar. Vallahi olabilir aslında ama... Yani 3 dönem kurul 3 dönem hiç başkan olmazsan tekrar başkan hakkı. <gülüyor> hiç öyle bir 3 dönem <gülüyor> kurulu duymadım ben. Yok mu Amerika'da? Her <gülüyor> her yerde var diye biliyorum. Amerika'da 2 dönem üst üste olabiliyorsun. Ondan, Ondan sonra, sonra senin dediğin başka bir üst dönem. <gülüyor> <gülüyor> değişik. Ama güzel kuralmış o da. E bence istiyorsan. olabilir ya. Bill Clinton bence gideri vardı yani başkanlıkta gayet de her Kimin adı geçiyor şimdi? Şey olarak Amerikan seçimlerinde. seçimlerinde. Seneye Bir iki isim öğrenmemiz Bil gerekecek. Bil yani. William Roger diye birisi var. William Roger. <gülüyor> Demokratlar da daileydimle George Bush'un Kingsman Herhalde Cumhuriyetçilerden olacak başkan. Kesim gibi Bundan mi sonraki. Onların yazılı değil ama böyle bir nöbet düşündü oluyor yapıyor ya. Evet, ya. evet. Döndürmeli yapıyorlar. Bir sende bir bende, iki sende iki bende. Hillary Clinton da gerçi şey olursa onun da şansı o, o zaman olabilir. şeyin adı ne oluyor? 24 dizisini beynin, izlediğini düşünürsek. Beynin adı ne oluyor? Nasıl ne demek Hillary o? Clinton başkan olursa Özer uçuran çiller olur yani hayır, sıfat olarak yani, yani first, İsim olarak first lady diye bir şey var da hiç hani tamam baby adı. diye geçiyor tamam <gülüyor> first baby <gülüyor> first baby <gülüyor> Hillary Clinton'ın zaten e, annesinin öyle lafı var. Ney? Siz evlendikten sonra benim iki tane o bir kızım, bir kızım vardı, bir de first oldu. First baby'msin sen benim diye oradan çıkmıştır fire. Ha, ondan ötürü diyorsunuz. Stüdyoyu boşaltır mısınız? Yavaş yani? yavaş hakikaten boşaltmanızı rica edeceğim. Bir de Çıkmışken. Sen bizi niye çağırıyorsun sürekli? E ben ne yapayım burada yalnız başıma... Neden inanmıyorsunuz bana yalnız kaldım diye? A açma o hadiseyi o açma. Bak. Açma açma. Hazır herkes özür dileğiyle. Bir sadece... şeyi isteyeceğim sizden. Çıkmışken orada haberci tipi bir şey görürseniz da orada... <gülüyor> Nasıl birisini arıyorsun? Böyle genç gibi böyle tatlı, bıyıklı falan bir arkadaş. Bay bayan. Gözlüklü mü gözlüklü mü? Hiç fark etmez. Bay bayan. Hiç, hiç fark etmez. Haberi doğru bir şekilde aktarsın bana yeter. Aa bu kriterlere uygun birisini alacağım. Şey var Emirhan var onu çağıralım. Emirhan abi. süper olur. Emirhan, tamam Emin çağırıyorum. Hem işi de biliyor. Tamam. O açıdan avantaj olur. Sevgili dinleyiciler Emirhan! çok teşekkür ee, Stüdyoda yine yalnız kaldım ama bu yalnızlık çok sürmeyecek gibi. Dur bakalım neler olur neler bitecek. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Gündeme bomba gibi dönüyoruz buyursunlar. Aman dikkat. <gülüyor> Biraz zayıf, zayıf, zayıf uyarılarını ciddiye alamadık. <gülüyor> Aman dikkat İstanbul İl gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü sahillerde toplanan midyeleri yemen dedi yemen dedi. Efendi, Yemen, Yemen. Sahil kenarında gelen midyeciden mi yemeyeceğiz denizden topladığımız midyeyi mi? Valla ben hiç denizden toplayıp da de yediğimi hatırlamıyorum. Sen... Mar Mardin'den gelmiyor mu bütün midyeler? Ta yok, midyeciler Mardin'den geliyor. Ha, midyeler yine bir deniz çünkü benim bildiğim kadarıyla. O işi nasıl girdiler ya? Mardinliler nasıl ele geçirdiler? Ne yaptılar da midye işini şey yaptılar? Pilavı biliyorlardı demek. Nasıl Belçika'yı Emirdağlılar ele geçirdiyse fair. Midye sektöründe Mardinliler ele, ele geçirdi. E, yir yirseniz demişler Ya niye böyle konuşuyorsunuz İstanbul İlgidağı Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü e, Yerseniz demişler Aman demişler. Cır, cır olursunuz amel olursunuz demiş. Vallahi amel <gülüyor> olursunuz rahatsızlanırsınız Bunu yapmayın demişler Yani bakıyoruz demişler denizden çıkan midyeyi Yani denizden babam çıksa yemeğin Ben denizden e, midye değil de böyle Kayaya yapışan bir şey var Yani midye iki parça ya hmm. Deniz ayarı mı Huyar tipli bir şey değildi. Yani, hmm. Belki de hıyarlık. ben bendeydi onu alıp yemekleri <gülüyor> ama şey deniz kabuğu gibi düşün. Kayaya. evet Yapışıyor tıpa gibi. Kayaya. Hiç görmediniz mi onlardan? Allah Allah tıpa gibi. Bir de. Kayaya Kaya ya. Ya, tıpa elimde... gibi yapışmayı ben şu anda çözmeye çalışıyorum fiziksel olarak. Yarım midye düşün. Yarım midye. Midye gibi de değil de daha yuvarlak bir şey düşün. Tamam kabuk ya. Tamam altı altı olmadığından kendi içine kapanamalığından kayaya kapanan bir canlı düşük. Altım kaya çünkü sağlam zemine... Altım ıı, kaya, üstüm, üstüm kabuk. Kalık, Ama etrafımda Ege dolaşıyor diye. Onu böyle çakıyla kaldırıp limon sıkıp yediğim bir dönem vardı. He. Onu da mı yemeyeceğiz yani? Alt kestanesi, aman alt kestanesi diyorum. Deniz kestanesi. Ondan da, da yedim limonlu Aa O çok güzel hakikaten oktay. Deniz kestanesi mi? Denizsin, çılgınsın. Hatta yani fevkalade şeysin. <gülüyor> İştahlısın. Çok inanılmaz. Hakikaten hiç kimse... Denizde hakikaten çok güzel şeyler var. Mesela Barbun. <gülüyor> Bak Ege döndü. Barbun. Mezgit sen yani, seviyorsun mezgit değil mi? Mezgit severim. Çupra severim. Çupra Bunlar, sev. Hep denizin bize sunduğu. Sezonu kadar. geldi. Kalkan değil mi? Artık, Sıkılıyor yani. mudur acaba deniz canlıları? Sürekli denizden bir şey yemekten. Tabii şimdi yani biz karada yaşayan hayvan olarak denizden yiyoruz. Havadan yiyoruz. Siz i̇deolojik olarak algılamazsın Toprağı Denizde büyük balık küçük balığı yiyor ya. yiyor yani ne dediyse. Işte, yani ondan acaba canı sıkılıyor mudur ya? Sürekli balık, sürekli Peki balık. Tek yönlü beslenme mi diyorsun? Ee, sıkılıyordur tabii ama bazısı işte ot diyor, Bazen öyle bir şey yapıyor. Bazen ot. bir ahtapot diyor. Ot diyor ne ya? Denizde deniz otu diye bir şey yok. Biyorsun Yiyorsun mu işte? Ama onu yiyen de kim yani? Belki yiyodur ya köpek balığı. Yiyecek. Arada salata diyette köpek balığı düşün. Aha, vegan vardı köpek hangi, balıkları. Vardı hangi filmde vardı ya? Vejeteryan köpek balığı. Şeyde. Memo'da var. Memo dedim de Nemo işte. Ka kayıp balık kayıp, Memo. Kayıp, kayıp balık, balık Nemo da Onda <gülüyor> vardı. Şarkteli'de de vardı. Vejeteryan köpek balığı esprişi yani çok. Ha şarkteli'ydi <gülüyor> galiba. Evet. Onda da var öbüründe de var. Demek ki bu sıklıkla yapılan bir espri. Hiç bir <gülüyor> espirisi kalmamış. Gerçekten Allah Allah. köpek balığı. Neyse canım yani öyle. bu arada midye. Bu arada dadanmayın diyorlar. İşte bu arada bir falanlar filanlar varmış. Ben anlamadım ama içinde. Yani falan filan diyorsa. tarım mil hayvancılık. Sonuçta midye bir hayvan mı? Kabuklu mamutlu da olsa bir hayvan Bizim evde hamsili pilav vardı birkaç hafta önce. Ege'de Limon mi? sıkınca aynı midye. Yemin mi? Vallahi. yemin et. Doğru, son sezonun bak, son hamsili hala Hamsi'de yemin etmekten imtina ediyor. Yemin ayağına et da, ya. Ayağına da bak kaldırıyor diyor. Yeminlen. Bak ant verdi, yemin etti. Bence iniver miyiz keşke çağırsaydım sizi. Vallahi ben acayip tadanırdım. Böyle ya. yapıyorsun ya. Bir şey. Onu pilavı yiyorsun, yiyorsun, onun pilavı ayrı mı ondan sonra evet iki hafta geçtikten sonra keşke çağırsaydım diyorsun. Doğru vallahi hakikaten. Bir şey soracağım. Onun pilavı özel mi yoksa bildiğimiz bildiğimiz bir pilavı. pilav gibi. iç pilav gibi diyorsun. Böyle Midye pilavının içinde ne var? Böyle bir şeyler var ya. Yine bunun. iç pilav. Ya iç pilav değil de böyle bir taneli taneli, taneli demeyeyim de böyle böyle baharat da ne baharat olduğunu anlamıyorum. Karabiber. Karabiber. Bol kimyon karabiber. Kimyon karabiber. kimyon, karabiber. kimyon, karabiber. Onlardan çakılıyorlar işte. Bitti gitti limonu da bas ayakkabına aynı muamele mi, yapsan midye de midyenin tadını ne kadar alıyorsun ki ya? Hakikaten o pilavı yap sık limonu ye. Bitti gitti ya. Nefsin köreleri hiç olmazsa. Ama öyle açmalı açmalı bir şey olması lazım. Tavada evet. mıydı senin bu demin söylediğin şey? Ne? Böyle mi? bir böyle evet. Tavada tava gibi. Svaçmış gibi. Sonra... gibi dilim dilim kesiyorsun. Dilim dilim mi kesiyorsun? Hı hı. Pilav böyle çeviriyor. kalıp kalıp, kalıp oluyor ya üstte hamsiler böyle. Fıt diye ben bir ince fıt diye dilim kalıyor. alayım. Ben şey diyeyim, diyeyim ince bir dilim alayım. Elinin Ege'nin eli de böyle yapacaksın. Maklube gibi yani. Onu bilmiyorum. Orada kırmızı et, mi? orada patlıcan Aynen. ve kırmızı et, orada pilav pat... döndüğünde, Hali pilav döndürüldüğünde evet trelice gibi aynı. Ne bileyim siz bir şey söyleyince ben de farklı bir şey söyleyeyim dedim trelice Her yerde görüyorum, nasıl tatlı o ya, çok popüler tatlıymış Hiç galiba. yemedim, tipe bakınca da yiyiz. Yiyişimde gelmedi değil mi? Yani ben de hiçbir işte uyandırmadı, açık söylemek gerekirse. Hmm, o zaman aman kimseciklere söz vermeyin ha. diyoruz. Bak Oktay'ın uyarısını daha da dikkat, dikkat 16. Otlü Sanat Festivali biliyorsunuz başladı. Ha başladı ha başlayacak. 7 Nisan 2015'de ne var? Yani salı günü. Ankara Müzisyenleri Gecesi var. Ankara Müzisyenleri Gecesi. Kim sunuyor olabilir? 50 yılın caz, caz ve rock konseri. Rock. Ee, bu Bir her dakika, sene o... değişiyor mu 50 yıl? 50 yani mesela bu sene 1965'ten itibaren olan. Bizi ilk sunduğumuzda 40 yılında. 40 yıl mıydı? Hı hı. 40 yıldı. Bir 10 sene geçtiğine göre... Ha öyle mi? Tabii tabii. <gülüyor> o zaman tamam. 65'ten itibaren olan... ...caz e, ve rock. rock. Parçaları Biliyorsunuz, ve Rock şarkları. deyince eğlenceli de şarkılar. Rock deyince biraz böyle kaliteli rock şarkıları. Rock müzik. Ankara müzisyenleri e, Kemal Kurdaş salonunda... ...saat 20'de e, 7 Nisan Salı günü... ...her sene yapılan... ...Ottu Sanat Festivali'nde yapılan bir konser... ...ve gelirinin tamamı... ...Ottu Burs fonuna aktarılıyor. Bir şey soracağım Oktay. Ee, buyurun. Ee, çok güzel yani burada Ankara'nın değerli müzisyenleri hepiciği orada olacak. Evet. Ondan sonra tabii yani bu gece e, konuklar gelecek daha doğrusu işte misafirler seyirciler gelecekler biletlerini alacaklar izleyecekler falan filan. E, müzisyenler var. Burada eksik bir parça var. Benim nazara dikkatimi çeken. Yani bunu Davul mu? E, yok, Davul, davulda e, müzisyenler, sabit. Müzisyenlerle Emre alıcı olacak davulda. Onun sabit fix diyorsun. Tabii evet. Tamam. Onda da bir sıkıntı yok. Ha, onu sormayın. Tamam. Ee, seyircilerle müzisyenler arasındaki iletişimi sağlayacak. Gecenin akışında... E, Sunuculuk gibi olacak. bir şey mi? Sunuculuk. Evet. Tamam. da benim bildiğim kadarıyla müzisyenler kendilerini takdim edecek. Ben ha. de öyle biliyorum. Bir ha. okuyalım bakalım. Festivalin e, ilgi gören etkinliği olan Emre Analıcı ve Ankara Müzisyenleri Konserini bu yıl Modern Sabah... Aaa! Biz sunuyormuşuz bunu. Hadi i̇şte canım. programdan duyurmamızdan mı bahsediyorlar? Yoksa o gece sahnede bir sunuyoruz. Evet fotoğrafımız falan var. Şaka Aa. yapıyorsun. Modern sabahlar sunacak ve konserin tüm geliri her yıl geçmiş. <gülüyor> konu öyle bir bir ifadeyle bir cümlede <gülüyor> geçilmiş. Sabahlar... Herkesi bekliyoruz o zaman. Aa, o zaman iyi güzel sunalım bari de. İyi Ankara Komedi Festivali'nde de bu arada Açık Mikrofon Gecesi'nin sunucusuyuz aynı zamanda. Hmm. Ne sunuculuk Ertesi yaptık bu sezon? Valla sunsun bitiremedik yani. Aktivite aktivite aktivite. 8 Nisan'da da orada sahnedeyiz. Bu arada <gülüyor> Açık Mikrofon Gecesi'nde sahnede şansını denemek isteyenler de Ankara Komedi Kulübü'ne ulaşabilirler. Kendisine güvenen Cesurlar. O güvenen. ne zaman diyeceğim? O da 8 Nisan'da. Da 8, ha bir gün sonra. Bir gün sonra. Gün sonra. Yani, Nisan ayı full bizim. Orada bir sunuculuk yani. yapacağız değil mi? Sadece. Orada sunuculuk yapacağız. Ya esprî falan Efendim, ağzınızdan belki bir, bir kesin. Yani. Hayır. Çünkü sen oraya gelmiş arkadaşların önüne geçme hakkına sahip doğru, o değilsin. Doğru. Neden Biz inanmıyorsun alır. o zaman? Yine açıldı. Kafataş konusu. Ay özür dilerim. Hep şey yapacağız o zaman. Biz ciddiyetimizi koyacağız sahneye. Daha kontrastdan espri en çıkacak. En ciddi halinizle. Şeyde peki? Bir vatan şaşmaz bile olmayacaksınız. Onu söylüyorum size. Ciddiyet. Gülümseme istemiyorum. Vatan şaşmaz da ya. O hep ha, gülerek Çok ciddi, ciddi ama hayır. gülümseyerek Sempati, yapar. Onu... Hayır. Tamam anladım Esme Hayır. Ben anladım ve kabul ediyorum. Fay. Hudubetlik, nemrutluk, ciddiyet, asabiyet. 7 Nisan'da peki Ankara Müslümanlarında. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Bana uyar yani sonuçta ciddiyetten hoşlanan bir insan. Bir gerilim Çünkü olması fayır. Ege labalilikten hoşlanmaz, ciddiyete hayrandır. Doğru mu? Doğru. Kesin, Kesin doğru. Bodansabaklar. efendim. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkat. <gülüyor> Hayır yanlış kullanıyorsun. İki M ile söylüyorsun. Evet ona. hakikaten. Tamam. tamam. Onu... Dikkat, dikkat edemiyoruz ondan tamam. sonra. Hemen bir daha başka bir daha al başını alıyoruz. Tamam. Aman dikkat. Ha? Ha? Şimdi kulaklarım mi? dikildi. Evet Kulaklarım dikildi, tüylerim diken. Milletin bakanlığı temel Temel Eğitim Genel Müdürü Funda Kocabıyık okullarda sütün dağıtılmadığı salı ve perşembe günleri. Bakınız pazartesi, çarşamba, cumaları ne dağıtılıyor? Süt, süt, süt dağıtılıyor. Süt salı dağıtılıyor. perşembede kuru üzüm mü dağıtılacak? Vallahi Sonra da... düz duvara tırmanma <gülüyor> antrenmanları. Aynen abi, aynen abi. Salı perşembe günleri de 50 gramlık poşetler halinde sultaniye adı verilen sarı çekirdeksiz üzümün dağıtılacağını bildirdi. Aa, geldi mi mevsimi ya? Geldi, geldi. Süt dağıtımında olduğu gibi kuru üzüm dağıtımında da... Ha, kuru üzüm ya? mü? Kuru üzüm. kuru üzüm tabii canım. Kuru ve yaş üzüm yaş alımları üzüm. başladı. Ee... Ay üzüm çıksın ya. Ekmek, üzüm, peynir. <gülüyor> üzüm çıksın Ege. Ben de onu... Bir saniye ya. Bir, neye neye yetişeceğimi şaşırtıyorsunuz beni yetişmeye ya. Yetişmeye çalışma. Bırak, Birinize bırak bir şey... gitsin. Bırak Niye gitsin. gitsin. Karpuz peynir ekmek varken üzüm peynir ekmek ne Ege ya? Vallahi biz yani kıymetini bilmiyoruz Yani bırak bu böyle ama... egeli şeylerini egeli tavırlarını Ya böyle egeliler hep böyle bir üstten bakar ya Mesela biz hep aynı kaptan yeriz İçerine dolu ama siz Biz hep üstten, üstten Öyle karpuz yani. yiyorlardı. Üzüm neyin yani neyin Üzüm mücadelesi Üzüm çok asil meyve hiç kıymetini bilmiyoruz Çok var ya ülkemizde e Bizim yiyeceğiz bundan şarap yapacağız Sirke yapacağız yiyeceğiz de Kurusunu yiyeceğiz Kurusunu yiyeceğiz yaşını yiyeceğiz E ne yiyince ne oluyor yani <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Kan pompalıyor <gülüyor> Bak kan pompalıyor ee, karpuz yediğinde de kan pompalıyor ki karpuz kanı daha çok çağrıştıran bir şey. Ben karpuzu zaten yemeğin üzüme bütçenizi üzüme yöneltti demiyorum. Karpuz da dedin, iyi ama onu, onu, onu üzümü dedi. de böyle zevkli kıtır kıtır. Yani çekirdek ve meyveyi birleştiren bir şeydir üzüm. Çekirdek ve meyveyi mi? Hı hı. Çekirdeğin o pratikliği. Mesela ha. çilekte öyle bir şey yoktur. Hani karpuzu mesela, mesela kesmeyle uğraşıyorsun, şeyle uğraşıyorsun. Karpuz kesmek ne kadar zor insanlar. Basit bir şeymiş gibi gösteriyorlar ama onun kolay yöntemi varmış ya. Karpuz kes kolay yöntem. Nokta biz adresinden <gülüyor> bulabilirsiniz onu. Karpuz kes kolye. Karpuz kolye. Tabii çekirdek direkt çekirdeksiz çıkıyor. Ben, öyle bir kesiyorsan hep öyle efsaneler gibi. vardı hiç duymadım onu. Keseni de görmedim. Ya, ben Böyle ya. Kenarlara çentik atıp üstünü kesiyorum. Bam diye bir koyuyorlar. Sen biliyor musun? Seninki seni biliyor olman lazım onu. Ben seyrettim. Gayet rahat kesiliyor. Uyguladın yani. mı hiç? Have you ever? Yes once. Oldu mu çekildik yes, yes, it was very delicious. Nasıl e... mevsimi gelmeden anlat. Nasıl mevsimi gelmeden anlat? Nasıl kesiliyor yani? Kenarlarında, kenarlarında falan değil. Burada değil. değil, televizyon programında mı? Televizyon program, yani <gülüyor> seyirci, seyirci, görmek, seyirci ister. görmek ister. Radyo <gülüyor> programında ben karpuz ismi mi anlatacağım yani? Ben bir kere Adana'lıyım. Bana hiç böyle şeylerle gelme. Biz karpuzun harman olduğu yerden geliyoruz. Gidiyorsun gibi geldi sesin yani uzaklaşıyorsun Fahir mikrofondan. Geliyor evet. değil de harman olduğu yere gidiyoruz gibi. <gülüyor> evet öyle Dildiğim bir Giddiyim biraz karpuz. Karpuz da çıktı bu arada. Çıktı Hamla mı? Pahalı, hamile karpuzu. E, karpuzu. E, karpuz. Erik gördüm dün. E, 35 bin lira. Fahir'i arabada giderken e, dün biz biraz gezdik Ankara'da da. Ankara'nın sokakları. Yanlış anlamazsan. E, erik gördüm. Seyyar satıcı. Erik satıyor. Aa Erik çıkmış dedim. Ha 130 lira dedi. fail bütün hevesim kaçtı. Kaçar tabii bir de can erik ya Ya böyle tam da şey dediği değil çekirdeği oluşmamış Papaz değil midir esas güzel erik Hayır papazdan 5 tane yiyebilirsin Max. Ben erikte e, etnik kökenine göre Ayrım yapılmasına karşıyım Yo, bu, e, Canıyla e, yasal... papazıyla Hepsi Türkiye'dir Vay be Oktay gene bütünleştirdin iş edir ettin bıraktın bizi yani Can olan küçüktü değil mi Can Kü olan daha şey papazda tamam. böyle o bir şey oluyor Tadı tuzu kaçıyor yani. Eşki eşki oluyor daha güzel oluyor. Eşki eşki değil o böyle haş, haş, oluyor böyle kekremsi oluyor böyle. ses çıkıyor onunla? Bak şimdi alacaksın tamam mı? Buraya azıcık tuz. Tamam tuz zararlı da. Bu meret de tuzsuz gitmiyor. Yani Bu ne Erik. Elinde bir şey varmış Yok gibi. da var. Takvim giriyor araya aldım, göremiyorum Fahir. Şimdi aldım bir faşır datarak harş diye ısırdım. Bak suyu akıyor böyle çenemden. <gülüyor> ne yaptım hemen orada? Yalanma teknolojisi. Hayır. Bir tane şey versene. Erik çete mi? Havlu havlu. Havlu, Kağıt mu? havlu. Kağıt havlu ver bir tane. Bak buraya oh, istiyorlar. Al abi. Tek yaprak yeter mi? Yeter abi. Tuzdan azıcık serpiştirdim üstüne. 30 taneleri elin suyuyla buluşup bir ele bıraktı kendine. Faşırt diye ikinci ısırığı yaptım. Harç demiştin demin. İki harç, ikincisi ha. faşırt. Çünkü bütün attı ağzına. Ağzı yok. içinden faşırt Aa, sesi yok. çıkar. Sonra üçüncü lokmayı ağzıma atıyorum. Çekirdeğin etrafındaki o en lezzetli kısmı da hallettikten sonra. Sen savaş sonra... gördüğün için çok ısırak. zeytini de öyle. Sen hakikaten eriyi eri... öyle ısıra ısıra mı yiyorsun Fahir? Nasıl yiyor? Elma gibi. E ne öyle lök lök at ağzına. Hiç ağzımı açıp atıp ilk önce diye detip aradan böyle çekirdeği çıkarıp sonra etrafına... Bir daha, daha <gülüyor> ettir misin? Ya bu Egeliler hep böyle, hep böyle bir şeycilik efendime söyleyeyim. Afyonlu muydun sen? Peki. <gülüyor> bu Arnavut be Egeliim diye geziyor bildiğin Arnavut. Ya Afyonlu ya Uşaklı benim bildiğim. Yok yahu Arnavut. Bana ben az <gülüyor> Üst geçitimiz meşhurdur. <gülüyor> o üst Bana. geçide çık, karpuzunu yer, alttan arabalar geçsin. Allah. Boyalı Afyon'a giden, elfine. Afyon'dan dönen, onlara bak diye bazlamanı ye. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani okullarda kuru üzüm dağıtılmaya kuru başlanmış. Kuru üzüm dağıtılıyor. Aman dikkat. Ama e, haftada mililer... bir çıkıyor bu haberde ya kuru üzüm. Çünkü şimdi şeker haftaya az... da fındık çıkar. Fındık, fındık. kilosu kaç fındık para bu biliyor sene... musun? Onu dağıtacak fındık baba yok bu sene yok buldular yani. ya. Tabii milli eğitimin çiçeğinden fazla ne derler bütçesinden fazla, ne yapalım, fındık. fazla fındık bütçesi olur yani. Çocuklar bu sene kitap veremiyoruz fındıkla takılın artık diye. Hindistan'da kopya skandalı. Kop kopya mı en sevmediğim şey bana zamanında Asistan öyle demişti. Abi biz bayılırız. Hocam ya. bu ödevlerin yapılmış var mı? Hani geri kaldım. Kopya mı? En sevmediğim şey. Sen kopya demiş miydin? Ben dememiştim. Eski hazır çok yapılmış, çok yapılmış ödevler varsa ben onları yapayım getireyim size de 3-5 puan alayım demiş. Evet, sen orada kopya mı diye sorunca hayır diyecektin. O fırsatı kaçırdığın için Koby devam de, Hocam, değil, Kopya? Hocam kopya değil yapılmış şeylerden. Ben de aynısını yapacağım. Ya kopya ne ya? Kopya. Yani, Kopyaya geçiyor. Demek ya. ki sınavda baktığın zaman kopya. Ya. Yemekleri bir daha, daha yapacağım kopya. İsterseniz biraz reklam çünkü. Niye kopya Hindistan kopyası. Hindistan kopyası. <gülüyor> Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Sevgili sanat severler, işin doğrusu modern sabahların son dakikalarındayız. Bu anı, bu özel anı hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi ee, bir kez daha merhaba. Merhaba. Merhaba. Buruk bir merhaba oldu. Buruk, Zaten evet, programın çünkü... sonunda ne merhabası? Yani, yani buruk olmasın da ne olsun ağzımızda kekremsi bir tat bırakarak gidiyoruz. Grup buruk. Evet daha da buruk bir an oldu şu anda Giderek de buruklaşıyor Veda etmeden önce şu kopya skandalına bakalım mı yoksa cuma gününe mi bırakalım Cuma gününe bırakalım <gülüyor> Anladın ya sen onu Sevgili dinleyiciler cuma günü Cuma mı günü... diyorsun ne diyorsun Oktay cuma mı diyorsun Hindistan'da kopya skandalını konuşacağız Ama Yarın konuşamayacağız biz ee, bir, bir saat sonra konuşmaya başlayacağız bunu siz konuştuklarımızı bir cuma duyacaksınız de işte, Bir iki buçuk saat sonra falan ee, sevgili dinleyiciler, bant yayın teknolojimizi bugün bir kez daha hayata geçiriyoruz. Hepinize o, güzel lütfen bir kavramları düzgün kullanmalısınız. Bant, bant interstellar yayın, interstitial, bant yayın tekniğiyle Interstellar yayıncılık. Bant yayın teknolojisi. O yayıncılığın adı interstitial, interstitial. Yanlış interstellar. değil diyorsun yani evet, kullandım. Yeah. Değil. Ben Bravo, arkasındayım. Tamam. Yanlış Bravo. olur mu? Ege yanlış bir şey kullanır Hiç mı? Hiç yapar tabii, mı? Yani, yani, o zaman size şimdiden güzel bir e, gün diliyoruz. Öğleden sonra da güzel bir cuma ve güzel bir hafta sonu diliyeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir anda bir dilek gelirse sebepsiz bir dileğin hissini, e, vücudunuzda hissederseniz odur. O, e, şimdiden şimdi daha verelim. Yarın sabah görüşmek üzere. olacak. Okay,